Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. 4. .9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındasınız burada biz iki yayın dönemidir sıfır yaş, bir yaş, iki yaş arası çocuklarla ilgili günlük hayatımızda sık yaşadığımız sorunlar güzel şeyler bu tip konuları konuşuyoruz zaman zaman hastalıklara zaman zaman gelişimle ilgili bir takım konulara giriyoruz bugün biraz karışık bir program yapacağız değil mi Yanka? Potpire. Potpire. <gülüyor> Önce aşılardan biraz Jumit. bahsedelim istiyoruz. Aslında aşılar zaten doktorlar tarafından ya da işte sağlık ocaklarında rutin bebeklere yapılıyor. Ve belli önemlerde çağrılarak bebekler <gülüyor> yani ailenin pek fazla katkısı olmadan zaten takip edilen şeyler. Fakat bu e, e, yine de bir neden yapılıyor ne hastalıklara karşı koruyor onu konuşalım istiyoruz ilk bölümde sonra da hayal gücünden bahsedelim. hayal gücünden biraz da şimdi şu ara çok popüler olan bir film ve kitap serisi üzerinden giderek hayal gücünden bahsetmek istiyoruz Tabii bu film ve kitap ne derseniz pek çok kişi tahmin <gülüyor> <Sürpriz>. edilmiş <işte. gülüyor> o sürpriz olarak kalsın aramızda <gülüyor> <gülüyor> Hayır başka programlarda şeyde açık radyoda da olsun başka. Promosyon falan oluyor ya. Biz canlı yapamadığımız için e, programı çünkü o saat ikimizin de en aktif çalışma saatlerinden bir programın yayınlandığı saat. E, hı hı. Hep şey oluyor. Hani ödül veremiyoruz. Aslında belki e mailli ödüllü yarışma falan da yapabiliriz. O nasıl olacak? Da ödül olarak ne vereceğiz? Hayır yani. Yani bilgi sorusu sor, şey Bilgi yarışması gibi. Geçenlerde gittik ya bir <gülüyor> bilgi yarışmasına. Çok keyifliydi arkadaşlar. Evet, Beşinci olduk. Bir okulun düzenlediği <gülüyor> veriler arası bilgi yarışması ama çok gazikti yapan. Birkan kültürü sordular. Evet. Türk kültürü de sordular ama. Onu da çabaladık çünkü katılımcıların çoğu turist yani. Turistler yani zaten birkaç yıllık turistler. Her şeyi bizden iyi biliyorlar. <gülüyor> Bana da New York'u sorsunlar ben de onu cevapladım. Neyse. Hep tamam. böyledir. Peki. Eee <gülüyor> Şöyle gerçekten bu aşı işi... E, ...karmaşık yanları da var. Aslında bazı şeyler çok net. Yani Sağlık Bakanlığı'nın ve Uluslararası bir takım otoritelerin yayınladığı şeyler var. Kurallar var, regülasyonlar var. Hı hı. Ve ona göre belli zamanlarda belli aşılar uygulanıyor. Tabii aşı, aşılar e, aslında çok basit ama çok karmaşık da bir şey. Çünkü e, aşıların dediğin gibi, senin de dediğin gibi bir takım... E, ülkesel yani e, ulusal politikalar çerçevesinde yapılması lazım. Çünkü e, bazı hastalıkların belli yaşlarda geçirilmesi çok ağır sonuçlar doğurma doğur, doğurmasa da ileri yaşlarda daha zorluk yaşatabiliyor insanlara. Daha e, mikroplar geçirilir. bir de her yerde aynı değil. değil e, evet yani, yani aynı değil aslında, derken aynı yoğunlukta değil. Evet aşılamayla aşılamanın bir amacı ve planı olması lazım baştan itibaren. Yani Tam bize göre yaparak... bir iş yani. Amaç ve planlı bir <gülüyor> iş yapmak. Aslında fena yine de bence Sağlık Bakanlığı bu konularda. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var aşılar temel Sağlık Plan Sağlık Bakanlığı kapsamındaki Sağlık Bakanlığı aşı tablosundaki aşılar ücretsiz olarak ya da işte çok minimal aşı yapma ücretleri karşılığında Sağlık ba Bakanlığı'nın e, ana çocuk sağlığı merkezlerinde e, hastanelerinde Yapılıyor. Bu aşılar e, temel olarak Türkiye için e, Türkiye'deki çocukların korunması için kesinlikle gerekli görülen aşılar. Bir takım başka aşılar var. E, henüz Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine girmedi. Bu aşıların da çocuklar için gerekli takım hastalıkların azaltılması için gerekli olduğunu biliyoruz. Fakat e, yükü nedeniyle henüz Sağlık Bakanlığı onları bünyesine alamadı. Para yükü sebebiyle mi para yoksa yükü. başka bir düşünce de var mı orada? Yok. Şimdi bir kısmında para yükü sebebiyle. Tamam diyelim parası olsa bile. Çünkü ben hatırladığım kadarıyla senin vesilenle çocuk doktorlarının konuşmalarını mecburi kulak misafiri oluyorum bazen. Ee, <gülüyor> hani yani bazen belli aşıların yapılmasının e, <gülüyor> ekolojik olarak mikroplar ve organizma arasındaki dengeyi e, bozduğunu ve bunun bilhassa e, yoksul ve hiç aşı olma şansı olmayanların bulunduğu Hı -hı. ülkelerde yani topluca yapılamadığı zaman Hı -hı. E, ciddi sorunları daha da arttırabildiğine dair bir takım şeyler atacağım. şimdi evet e, şimdi oraya gelecektim şimdi bir bir takım aşılar da var ki bunları örnekler de verebiliriz e, hem ülke koşullarına göre hastalığın e, ülkedeki yaygınlığı ya da işte <gülüyor> görülme sıklığını da göz önüne alırsak Yapılması aslında e, uzun vadede çok yararlı olmayabiliyor. Şimdi şöyle ele alalım. İlk önce kesinlikle işte yapılması kesinlikle şart olan aşılar grubu diye düşünürsek. Sağlık Bakanlığı e, tablosuna göre e, gidelim anlatırken şimdi. İlk başta doğumdan itibaren yapılan sarılık aşıları var. Hepatit B aşıları var. Ardından e, kabaca geçelim üzerinden Hı -hı. diye diyorum Hı -hı. ben bunu. E, Difteri, bombaca, tetanos e, ve çocuk felci. Ki çocuk felcinin Sağlık Bakanlığı hala ağızdan çocuk felci olarak yapılmasını öneriyor Türkiye'de. Aslında enjektörden e, iğne olarak verilenin de var ama Türkiye'deki risk nedeniyle küçük de olsa bir risk olduğu olduğu için öyle yapılması tercih ediliyor. E, ve tekrarları var aşıların tabi belli aralarla. Hı -hı. Güçlendirmek için vücuttaki bağışıklık sistemini. Kızamık aşısı yine Sağlık Bakanlığı'nın kapsamı içinde. Verem aşısı tabii unutmayalım çok daha erken ikinci ay gibi verem aşısı yapılıyor. Ve zaman zaman bu aşıların tekrarları var. çocuk büyü, Çocuğun büyüme çağı sırasında. Ama biliyoruz sen de biliyorsun pek çok başka aşı var ve rutinde de. E, ...yaygın olarak uygulanıyor. Burada problem şeyden çıkıyor. E, bazı aşıların... E, ...belli bir... ...ülke politikası içinde... ...aslında yapılıp yapılmayacağına karar verilmek vermek lazım ama... ...bizde tabii aşıları almak çok kolay. Yani eczaneye gidip aşıyı alıp istediğiniz aşıyı yaptırabiliyorsunuz. O nedenle... E, her zaman hatta çoğunlukla diyeyim e, özellikle alım gücü olan tabaka kişiler arasında bu aşılarda yaygın olarak var durmuyor. olan her aşıyı yaptırmak gibi bir mi var sende? Neredeyse öyle. Tamam. Bunlar... Yani on, aşılarla ilgili çok fazla bilgilendirilme ihtiyacı insanlar zaten duymuyorlar. Biz e, ne Yani aşı bir şeydir tutuyorlar. ve bulunan aşı her aşının yapılması yani Türkiye'ye gelen ya da getirilebilen her aşının yapılmasının yararlı olduğu gibi bir düşünce var. Bu konu bu konuda aynı fikirde olmayan Hekimler de var. Tabii. O zaman herkesin kendi hekimiyle bunu tartışması belki. Hem evet öyle hem biraz zorunlu belki, olmayan aşılarla ilgili kısmını belki bir okuma, biraz araştırma yapmak da uygun olabilir. Araştırdıklarında neye bakacaklar? Yani aşıların özellikleri ile ilgili belki olabilir. Hangi ülkelerde yapılıyorlar? Çünkü bu aşılar şimdi yapılıyor var diye. Türkiye'de herkes Amerika'da ne yapılıyor diye bakacak yani şimdi. şimdi Amerika'da yapılan Amerika en geniş aşılama kampanyalarını yapan ülkelerden tamam, yani birisi önden bizim, gidiyor demek ki bizim ailelerin çoğu Amerikalılar gibi davranıyor Yani çünkü herkes yani imkanı olan herkes diyelim yaptırabildiği kadar aşı yaptırma şeyinde e bu da Amerikan standartına çok haykılı Hı -hı. değil Evet. ama mesela Kanada'da veya İngiltere'de ise evet. Türkiye'ye yakın bir aşı tablosu var Yani hı hı. E, Aslında hani bir yandan şöyle oluyor Yani biz çocuğumuzu aşılatmazsak e, Bu hastalığı geçirecek Aşılatalım Aşılatırsa, Aşılatmazsak kötü olabilir hı hı. Oysa ki dünyada pek çok gelişmiş ülkede O hastalıklar yaygın görünmesine rağmen Örneğin su çiçeği böyle bir aşılama yok ama e, bu konuda aşılama yok dendiği zaman da kimse gidip zaten o aşı olamadığı için hastalığın... yani aşı bir sigorta mı sence yani bir sigorta gibi mi aynı zamanda düşünebiliriz başka bir düzlemde yani aslında aşı işi çok karışık Aha. çünkü yani aşıların... koruyacağız da sigorta değil sigorta çünkü olayın olmasını önlemiyor Aha. doğru e, aşılarla ilgili şöyle bir şey var bir kere e, ona hiç bence ayrıntısına girmeyelim ama aşıların Aşılarla ilgili hala bir takım e, tartışmalar var, içlerindeki koruyucu maddelerle ilgili, bir takım başka şeylerle ilgili e, gerekli olduğu zaman tek tek, muhakkak yapılması hı. lazım. Tek tek aileden araştırması faydalı. Peki o zaman şey diyelim istersen bu konuda sorusu olan sana aslında sorsun. Evet, doktor yazarak e, e, şey elektronik posta adresi doktor et işareti güzel Evet basit. <gülüyor> ee, belki e, bu ağır bilimsel tartışmayı <gülüyor> birazcık e, Paco de Lucia ile ara vermeli. E, Punta Umbria. <gülüyor> 94.9 ıı, Açık Radyo'da Güzel Günler programındayız. Güzel Günler ıı, bildiğiniz gibi büyükler için çocuklu hayat bilgisi. Ya da çocuklu hayat bilgisi değil de çocuklu hayat bilgisi. Ne bulduk ya her seferde söyleyecek. Çocuklu Ben asiste reklamcı olacaktım bir ara yanlışlıkla. E, hatta bir firmaya başvurmuştum fakat sonra neyse. E, son dakikada vazgeçtim. E, şundan aklıma geldi o reklamcı hikayesi. 1983'te e, bu mecbur hizmet kapsamında Antep'in bir kasabasına gittiğimde... ...senin demin anlattığın aşılamayla ilgili bir hatıramı nakledeyim istersen. <gülüyor> evet, ee, Şimdi orada kasabanın tek doktoruyum ben. Ee, İzmir'den gelmiş böyle bir şey, yani uzaylı gibi. Ondan sonra kasaba da yani köyden irice bir küçük yer canla başla çalışıyoruz ve işte aşılama değil mi en önemli işlerden birisi hı hı. sağlık ocağı doktorun işi ciple gidiyoruz bizim çok idealist ebeler hemşireler sağlık memurları filan şimdi gidiyoruz bir köye işte imam minareye çıkıyor işte aşıcılar geldi falan filan diye duyuruyor geldiğimizi bildirmek için çünkü çok kişi tarlalarda şurada burada ee, gitti kadınlar geliyorlar çocuklarıyla e, ve şey yapıyorlar e, Aa, diyor, yani çocuklar ellerinde daha doğrusu bir şekilde geliyorlar fakat biraz bozuluyorlar bizi gördüklerinde yani hatta bizi görüp hani kim olduğumuzu herhalde bir şekilde anlayıp e, dönüyorlar dedik ki biz bir gün bir yerde mutlara muhtar, kargamış mı öyle bir içeri yakınlarında bir yerde bir e, şeyde Suriye sınırına yakın bir yerdeyiz e, dedim ne oluyor niye Doktor bir dedi, sizi dedi önce şey sanmışlar dedi. Hani tavukları aşılamaya gelmiş veteriner sanmışlar. Ama çocuklar aşılamak için geldiğinizi görünce e, bozulup gittiler dedi. Çünkü çok pek çok misin? insan için e, ve bunu benzeri hikayedir pek çok yerdeki arkadaşımdan duydum. Pek çok kişi için çocuk e, açıkçası tabi çok kıymetli ama e, tavuklar da çok kıymetli. Ve tavukların aşılanıyor olması daha kısa vadede getirisi olan bir durum olduğu için... Yoksulluk arttıkça, hayatı idame ettirmeye yönelik diğer değerleri korumak bazen öncelik taşıyor. Yani ee, sağlık bu... aşılanma aslında eğitimle çok ilgili. Yani bir kısım böyle, yani aşılanma yani. ama aşılanmaya karşı hala öyle bir başka bir sürü şey duyuyoruz işte e, e, aile planlaması ile ilgili bir takım e, bunların o işi şeyler var. Hayır hayır, yani. şunu demek istiyorum aşılanma ile e, kısırlaştırma gibi böyle e, insanlarda paranoya şişiriyor. soyumuzu kurutacaklar oluyor. şeyi var. Yani hala bir takım bu tip şeyler herhalde e, hala var veya aşının koru koru daha doğrusu çocuğun kendini koruyabilecekse zaten hayatta kalmasını istiyor evet. sanki anne babalar. Şimdi aşılamaya karşı politik olarak e, bakanların arasında geleneksel olarak muhafazakar çizgide sayılanların bir e, dini değerlere bağlı muhafazakarların mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin aile planlamasıyla Hı -hı. da ilgili ya da başka Hı -hı. ülkelerde de öyle. E, ön planda olduğunu görüyorsun. Yani bir tür doğanın kendi uyguladığı seçme sürecine yani bunu doğanın veya Tanrı'nın e, herkes inancı ölçüsünde bu olayı yorumluyor. E, böyle bir seçme süreci var ve bu seçme sürecine biz müdahale ediyoruz. Hı -hı. Olarak görülüyor. O yüzden e, bu aşılanma vesaire karşı çıkan e, tabii bilimsel olarak karşı çıkışları dediğim bir şey yok ama onun arkasında her zaman böyle bir e, bazen bir muhafazakar bir kitle de e, olabiliyor. Evet. Amerika'daki Scientology Hı -hı. mesela gibi Scientology tabi işte Tom Cruise şu bu filan gibi bir takım <gülüyor> sevdiğimiz Deniyor, kişilerin de e, bağlı olduğu bir tarikat, tarikat, tar tarikat Hı -hı. şey e başka, var John Travolta. Tabi yani Pek çok şey var şimdi isimleri aklıma gelmiyor ama bir sürü. gruplar aşılanma kan alma o tip şeylere kesinlikle karşı olan gruplar da var. Tabii aşıların bir kısmı aşıların yani insan daha doğrusu şöyle diyeyim. Olay yani politik bir boyutu da var tabii, kesinlikle. Politik boyutu var bir gerçekten ve sağlıkla felsefi. ilgili bir boyutu olabilir ama çok yani onlar çok yine de elden geçirilmiş ve takip edilen. De son derece güvenilir kılınmaya çalışılan bir konu. Aşı Yaşı riski de. azaltıyor. Riski azaltmak yani hayatta kalma süremizi uzatmaya çalışmak aslında bir e, hem e, şey nasıl diyeyim hem bir rüya hı hı. bir hayal böyle bir hayal var yani ölümsüzlük e, peşinde bütün herkes koşuyor e, ömür boyu hani abi hayatı bulmaya çalışanlar da dolu bütün efsaneler ve bunu sağlamaya yönelik birçok araç gereç işte aşı bir takım tedaviler de bir yandan bu ölümsüzlüğü arayışın gen, genetik çalışmalar da öyle bu klonlama vesaire bu ölümsüzlüğü arayışı pek çok kişi dünyanın düzenini bozucu bir iş yapıldığını ilahi bir nizama karşı çıkıldığını savunan kişiler de oluyor. Şimdi, Bu felsefi bir tartışma yani tartışma bir konu tabii. Mesela bazı hastalıklar var ki mesela çiçek hastalığı şu ara gündemde olan çiçek hastalığı. Hı -hı. Edward Biz... Jenner Türkiye'de. Hepimiz. <gülüyor> İngiliz e... elçisinden <gülüyor> esinlenerek bulmuş. Evet. E... Çok yani bizim de güya onda güya değil mi? Yani yani bir Türkiye, rolümüz var. Türk. Yani Türkiye'de çiçek çok yaygınmış. Bu Lady <gülüyor> Montague gibi <gülüyor> <de> birisi <gülüyor> evet. konsolosun elçisi görüyor. Kendi galiba. çocuğuna galiba yapıyor. İngiltere'de Döndüğünde yani öyle bir hikayesi var. Çiçek hastalığının aşısı hepimizde yani ilişkin yaştakilerde izi vardır. Fakat bizden sonra dünyadan silinmiş olduğu için aşılama kaldırıldı. Ama şu ara mesela bu ciddi bir, özellikle bir, bir terörizm savaş. konularıyla beraber ortaya çıkmıştımda ve çok sorulan sorulardan birisi bu bana son zamanlarda. Çiçek aşısı nerede yaptırabiliriz çocuklarımıza bizlerin var ama çocuğumuzun yok. Şimdi tabii çiçek aşısı diğer aşılar gibi değil. Şimdi şu anda böyle yani bizi gidip eczaneden alabileceğimiz bir aşı değil. Hatta e, Türkiye'de sanıyorum hıfzıssıhada bir miktar çiçek aşısı var ama yani çok e, yaygın aşılamayı yetecek kadar zannetmiyorum elimizde olsun. Yani Amerika, hıfzıssıhada dediğimiz de bir eczane adı falan değil biliyorsun. <gülüyor> yani, insan, yani şeyin sağlık bakanına bağlı. Özellikle koruyucu sağlıkla ilgili laboratuvar hizmetlerini yürüten büyük bir şey. Hı hı. Ne yazık kuruluş, ki yani. artık Türkiye'de aşı pek üretilmiyor. Yani bu yabancı aşıların Türkiye'ye girmesiyle, ilaç sektörünün çok hızlı gelişmesiyle beraber biraz elimiz kolumuz bağlı açıkçası. Bağımlı öyle. Çok bağımlı kaldık. Ama dünyanın hiçbirinde herhalde bu hastalığa karşı ciddi bir aşılama kampanyası yürütecek ülke yok şu anda. Benim bildiğim kadarıyla. Bir takım aşıları bir kere şu önemli. Aileler muhakkak çocuklarına ne aşı yapıldığını bilmeliler. Yani bir yerde kayıtlarının olması şart. Biz yani aileler markasını bile bence kaydetmeleri lazım. Markası, yani markası tipi. lotu çünkü ileride bir yani ileride demeyeyim işte bir reaksiyon olursa o reaksiyona neden olanın ne olduğunu bulmak açısından takip edilmesi açısından gerekli bunlar ve e, özellikle de sağlık karnelerinde ya da yani en azından büyüme eğrileri ya da işte kiloları filan bunlar da önemli belki ama esas önemli olan aşıları çünkü biraz evvel sen de dedin ya ne büyüdüğünü görüyoruz ya falan ve değiştiriyoruz yani gerçekten sistemde bir değişiklik yapıyoruz ve bazı aşıların yı, birkaç yılda bir tekrarlanması gerekebiliyor bunları bilmemiz lazım ki ileriki yaşlarda e, çocukları daha büyük tehlikelere maruz bırakmayalım e, bence Esas önemli olan bu bir e, kesin yapılması gereken aşıların muhakkak e, ihmal edilmeden yaptırılması, daha e, tartışmalı aşıların doktorlarla doktorlarıyla kişilerin tartışarak danışarak e, yapılması ve aşıların takibinin çok iyi olması, yani o aşıların kayıtlarının iyi tutulması. Bu üçü çok önemli. Onun dışındakiler yan etkiler işte ne bileyim başka bir takım sorunlar doktorlarla tartışılabilir ya da doktorlara bırakılabilir düşünme açısından. Evet, doktorun sorumluluğu orada zaten işin içine giriyor. Ee... Aslında Peki. keşke yani keşke bizde de yaygın bir şekilde benimsenen ve bütün Türkiye çapında uygulanabilen bir politikamız olsa. Ama bu gelir dağılımındaki eşitsizlikle beraber ciddi bir, bir da asgari da politika var. var. Yani asgari politika tabii Ama e, azami de olması ciddi. lazım çünkü bu bir hak sağlığı meselesi aslında. Çok doğru. Ve doktorların da elini kolunu bağlayan bir şey bu. Çünkü bir yandan aileler de bunu talep ediyorlar. Yani bizim yani herkese yapılmış bize yapılmadı şeklinde imkanları şey olanların o. daha fazla elde ettiği bir sağlık koruma hakkının imkanları olmayanlara da tanınmasıyla ilgili bir şey. Hı -hı. Yine bence de çok yani politik bir... Yani aslında Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin arttırılmasıyla bile bu iş rahatlıkla, Hı. hani biraz arttırılmasıyla evet, bir Sağlık ilgili. ve eğitimle ilgili bizim maalesef ilgilendiğimiz konuların hepsi sağlık ve eğitime dolaylı olarak ilişkili. Herhalde Türkiye'nin en az para getiren işlerinden yani para ayrılan işlerinden birisiyle ama uğraşıyoruz. En aslında tamam. getirisi en yüksek olabilecek yani bir şey. Deli misin? Bence devletin bir numaralı sorumlu ama ona bakarsan diğer yandan harcanan paralara baktığında daha çok işte toptu tüfekti. İnsanları bile kendi çocuğunu aşılatmak yerine işte bir tabanca alayım ruhsatını sağlayayım vesaire iki katına çıkıyormuş galiba Türkiye'de. Tabancalı adam sayısı cebinde, belinde tabanca taşıyor. Çok taşıyan... enteresan bir şey tabii. Neyse bunla bence çok girmeyelim. Evet. E, de, <gülüyor> Ayrıca de, de, evet, sizi koruyamıyoruz Siz kendinizi koruyun diye e, testin bayrağını çekmiş vaziyeti demek ki. Biz biz ne yapacağız? Nerede benim tabancam? <gülüyor> <gülüyor> Peki bence bir e, konu dışına çıktığımız için e, uyarı alıyorum sayın program yöneticisi Şüleyzhan'dan. E, şimdi Selia Kuruzu dinleyeceğiz. E, Guantanamo'dan. Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sin ser De donde crece en la palma Yo soy un hombre sin sentido mi verso es un 94.9 açık radyoda Güzel Günler programındasınız. Büyükler için çocuk Hayat bilgisi aşılar bölümünü kapattık nihayet. Benim Antep tabii maçı anlatıyordum ben eskiden. Sen hiç anlatmadın mı? Maçı? Hayır. Çocukken işte Ahmet gidiyor sağdan Fevziye verdi vesaire. Ben hiç top oynamadınız. Hiç öyle toplar oynamıyorduk. <gülüyor> Peki. Bütün olan çocukların bence bir maç anlatmışlığı var yani kesinlikle. Ha. Hemen hemen bütün özellikle tabi radyo dinlemiş olanların şu anda hmm. radyodan kimse maç dinlemediği için ya da çok büyük bir bölüm dinlemediği için hmm. biz daimi radyo başında i̇şte sağdan kaçtı sola attı falan <gülüyor> <gülüyor> neyse <gülüyor> ee, güzel günlerde bugün aşılar konusunda kabaca şimdi... da indik diyelim ee, değil mi? konu kabaca merak edenler sana e-mail atacaklar doktor etişareti güzel günler evet. ayrıca katkı ve öneriler için bu arada Açık Radyo'nun web mekanında çift ve çift ve, ve acikradyo.com.tr buradaki bizim programla ilgili bölümü güncellemeye çalışıyoruz sıkça en azından o hafta ne olacak çünkü bu band kayıt olduğu için e, konuyla ilgili e, fikir sahibi oluyorsunuz müzikler her zamanki gibi eklektik <gülüyor> <gülüyor> yani yamalı boğaça diyor bir kısmı ya da halkın nabızına göre şerbet vermi. <gülüyor> işimiz o şerbetçilik aslında bir <gülüyor> peki ee, şimdi şu sihirlilik büyülülük hı hı. hayal gücü hı hı. bize tabi nereden geldi Harry Potter diye bir kitap çıktı ee, kitaplar konusuna girmeyeceğiz çünkü o konuda e, uzmanı işin arkadaşlarımızı konuk edip konuşturmayı düşünüyoruz vakit bulurlarsa Bodrum'da falan gezmekten ee, <gülüyor> gezmek değil Çalışma sonrası dinlenmek. Evet ya da kitaplarını yazıyorlar. Ee, Her neyse şeyde e, Harry Potter, Harry Potter'ın tiryakisi sensin aslında. Ben çok hızlı bir şekilde karıştırarak okudum. <gülüyor> yani ben söylemeyeyim ne kadar hızlı okuduğunu. Sen söylemem. <gülüyor> Yo, güzel <gülüyor> aslında çok hızlı okunan bir kitap hakikaten. Çok sürükleyici. Ne fark var yani herhangi bir çocuk kitabı gibi aynı klişeler aynı şeyler. Yani belli bir klişesi var, o sana yakın hissettiriyor. Yani genel örgüsü içinde olayların işte ödevleri oluyor çocukların. E, ne bileyim belli bir okul düzeni var, başlarına gelen yani kötü çocuklar var arkadaşlar. O, Hayır anladın ya. da yani bunun... Ama bir yandan da çok farklı yani o, o, o klişeleri çok... ...farklı kılan ve pek çok şey yapabileceğini düşündüren bir yanı var. Tabii ki sihirin gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Küçük yani klişelerin, e, klişelerin e, klişelere teslim olmamız gerekmediğini... E, ...ama klişeleri ancak sihirle aşabileceğimiz gibi bir... Yok e, yani klişeler bence insana yani kendisini o ortama veya o hikayeye yakın hissettiriyor. Doğru. Yani belli derslere gitmek ben şimdi bu yaşta okumuş durumdayım çocukken okusam tabi çok daha herhalde keyif alırdım çok daha olabilir çok ama de giden... anıları canlandırıyor herhalde e, belki de Boşuma derslere giden düzenli giren çocuk e, yok ondan değil de yani e, benim bu tip kitapları çok zaten eskiden beri çok severdim eminim pek çok çocukta da, çocuğun da sevebileceği şeyler bunlar eski sen de biliyorsun pek çok bizim küçükken Benimle okuduğumuz konuşmadık o zaman. hayır pek çok okuduğumuz kitap küçükken bizim de bu tip böyle yine bir fantastik yanıt olan <gülüyor> böyle arkadaşlarla bir adaya düşsek Oh ama kavga çıksa ya da Lord of the Flies gibi daha korkunçları da vardır evet, daha korkunçları var ama yani hayatına aslında tek düze düzenli hayatına bir takım zaman zaman heyecanların girmesi ve tabi konu çok ilgi çekici sihir ve işte Sihirle ilgili bir şey olacak. Sihir işte şey aslında herhalde değil mi? Hayalle gerçek arasındaki bağlantıyı kuran bir araç. Hı hı. Yani sihir sayesinde e, hayalleri gerçek kılma şansın e, söz konusu oluyor. E, çocuk açısından da tabii hayal kurma çok çok önemli bir şey. Hayalciliği besleyici, tabii hayali bir tip falan. Ya da çok hayalci, e, çok olumlu anlamda kullanılmayan bir şey ama şey vardır ya. bazı bir de gerçekleşen hayaller var. Bazı çocukların hayali arkadaşları vardır. Hemen hemen hepsinin. Ama yani gerçekten bilmiyorum hepsinin bizimkilerin yok mesela. Vardı da bize söylemediler. Benim erkek kardeşimin vardı. Urla, <gülüyor> Urzan'dı adı da. Urzan aşağı Urzan yukarı. <gülüyor> e, Kavinin Hobbes'in mesela şey yani hoş o şeydir ama gerçekten bir oyuncaktır ama. Yine de onu daha farklı Onu algılıyor. farklı algılıyor hayalin şeyi getirdiği şeylerden birisi tabii ayrılığı ayrılığın acısını dindiren bir şey hayal yani aslında çocuklardaki ilk çıkış zamanına baktığın zaman ne zaman çıkıyor ben e, aslında bilmiyorum okurum. yani bir e, temel kapasite var bir kere hayal, hayal edebilmek hayalini canlandırabilmek kafanda tutabilmek açısından e, örneğin annen sen bebeksin yatakta yatıyorsun annenin yanında ama kapıdan çıktı hı hı Yok yani e, genellikle bebeklerin küçüklükteki yani 6 aydan dokuz 9 ay öncesi, öncesindeki dönemde bebeğin zihninde bir anne imgesini tutma kabiliyetiniz olmadığı için annem benim yanımdaysa var yanımda değilse yok hani gözden ırak e, gönülden de ırak şeyi herhalde o döneme çok denk düşüyor e, Hı -hı. ve ondan sonra Yavaş yavaş anneyi akılda tutabilmeye, annenin yani yanımda olmasa bile annenin hatırasını, anneyle ilgili bir hayali aklımda tutabiliyorsam o beni teskin edebiliyor. Tamam annem içeride ama sesini duyuyorum, tıngırtısını duyuyorum. Annem kapıyı kapattı çıktı ama e, birazdan burada olabilir diye düşünmek onu e, görüntüsünü aklında tutabilmek, sesini hatırlamak e, bu bellek kapasitesinin gelişmesiyle de hı. çok bağlantılı. Bellek e, belleğimizin özellikle e, kaydedilenlerin yavaş yavaş adlandırılmasıyla yani bir kayıt tutuyorsun bir dosya kaydediyorsun aslında bellekte hı hı. bilgisayar gibi düşün e, dil becerilerinin gelişmesi ölçüsünde özellikle o dosyanın Aynı zamanda adını da yazıyorsun. Doğru bir ad yazıyorsun. Ama rastgele kaydedilmiş dosyalar olur ya. Neyin ya bu doküman neredeydi hangisinin içindeydi <gülüyor> gibi bir şekilde. O yüzden organizasyonel becerilerimizin yani dikkat ve diğer yönetici beyin işlevlerinin gelişmesinin de e, ciddi bir e, katkısı e, oluyor. Bunun tam iyi gelişmesi 2 ila 3 yaş civarında. Yani ondan önce Ama belki... 9. aydan itibaren var. ...peki yapılabilecek... ...yani çocuğumuzun hayal gücünü... ...geliştirme için yapılabilecek bir şeyler var mı? Bilmem ben, ben... ...bunu senin annene soralım bence... ...senin hayal gücün bayağı geniş... <gülüyor> ...sana ne yaptırmışlar gibi... <gülüyor> <Herhalde> <gülüyor> ...sen gerçekten... ne hatırlıyorsun ki? Ya ben şeyi hatırlıyorum... ...çok fazla kitap okunduğunu hatırlıyorum... Tamam. ...kendim okumaya başladıktan sonra da... ...çok fazla... ...bu tip böyle ama yani... E... ...ve o zaman çok hoş çocuk kitapları vardı hala herhalde var ama biz o seviyeye pek batmıyoruz. Şimdi evet, kitaplar var. Ee, yani, yani bu, bir sürü kitap var yani bence. E, tabii vardı var ama belki mesela ben şey hatırlıyorum. E, Çocuklar grevde diye bir kitap hatırlıyorum. Sen hatırlar mısın onu? Yok onu ben yetişemedim. Bunlar böyle e, Kuzey Af Kuzey Avrupa kitapları, serileri vardı bir ara daha 70'lerde. Hmm. E, sosyal Demokrat şey, evet, Parti tarafından. Evet. <gülüyor> bir tip e, bir takım o tip kitaplar vardı. Yani Uzun Çorap Pippi. Mesela Uzun Çorap Pippi en sevdiğim kitaplardan biriydi. Peki bunun Biraz, senin hayal gücüne nasıl bir etkisi oldu? Ya açıkçası hayal gücümün çok geniş olduğunu yani yaratıcılık açısından zannetmiyorum ama. Ya yaratıcılık bambaşka beni, bir şey. Yani. Düzen... Seni avutacak düzeyde bir evet, hayalcılık. Yani. Bir... Avutma yani hayalini evet, açığa evet, avutma. Evet doğru. E çünkü onu yaşıyorsun okurken. Yani okumak herhalde çok önemli bir şey ya da ok. Kitap okunması çocuklara hikaye anlatılması e, lazım hikaye yani. anlatılması ya da işte rol play daha önce de konuşmuştuk ya yani bir takım rollere girilmesi bu oyunlarda belki yani her şeyin e, hayal e, sadece dünyanın <gülüyor> özür dilerim gördüklerimizden ve hissettiklerimizden ibaret olmayabileceğini hı hı. gördüklerimiz ve hissettiklerimizle e, daha farklı dünyalar kafamızda canlandırabileceğimizi bize kazandıran bir yeti aslında. Şey, e... Yani içinde bulunduğumuz dünyanın sınırların ötesine geçmemizi sağlıyor Hı -hı. ve bu içinde bulunduğumuz dünyanın acılarına dayanmayı da sağlıyor. Evet. Kendini içinde gördüğün ya da kendi çocuklarını içinde gördüğün bir geleceğin hayalini kurmak da öyle. şimdi düşündüm birden. Örneğin çok böyle zaman zaman kötü hissettiğimde ben Mary Poppins'ı plan okurum. Yani hala Vallahi. değil ama e, eskiden okurdum diyeyim. Yani daha büyük yaşlarımda dahi. Çünkü onda da vardır ya böyle bir hani... Gökten inen melek. Yani değişik... E, Diye oynamıştı onun Türkçe şey, filmi. Evet. Hayattaki böyle sıkıcı şeyleri çekici yapabilen bir e, yanı olan bir kişi Mary Poppins. Hmm. Ve... Belki de insanları rahatlatan kitaplar bunlar. Yani gerçekten senin dediğin gibi biraz bazı şeylerin yapılabileceğini ya da gelecekte geleceğimizi farklı şekilde yaşayabileceğimizi belki düşündürüyor okunduğu zaman. Yani belki. uyutan ve uyuşturan anlamını mı söylüyorsun? O da olabilir Yani Bir kızım insan da öyle bakıyor böyle şeylere. Neyse belki bir biraz hafif uyutucu bir parça çalarak şey yapabiliriz devam edebiliriz Teleman'ın e, trompet ve yaylılar için mi majör e, concertosundan e, Andante 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler Programı'nda biraz da hayal gücü ve yeteneklerden bahsediyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz. <gülüyor> Bizim programın adıyla dalga geçenler var. E vardır herhalde. <gülüyor> Bizle de dalga geçenler vardır. <gülüyor> Her zaman herkese dalga geçen Tabii canım e, Bence burada fikirlerini söyleyebilmek keyifli bir şey. Hı, bence de büyük ayrıcalık gerçekten. E, tabii ki ayrıca Açık Radyo bünyesinde olmak da keyifli. Çünkü, çünkü gerçekten e, çok hoş programlar ben e, en sevdiğim programlar yine Açık Radyoda evet, biraz süper dinleyicilerimiz var. E, böyle kendinize <gülüyor> konuştuktan sonra yani e, daha hayalin bir parçası <gülüyor> hayal gücümüz gelişti yani hayal gücünün içinde bir parça kendine gaz vermek de var yani. Yani biraz öyle arada onu konuşuyorduk ya peki hayal gücü yani e, acaba nasıl giderek azalıyor? E, ben şey diye düşünüyordum. Acaba okulda mı biraz baskılandık? Mesela şey olur ya resim derslerinde efendim Atatürk'le ilgili bir şey, pazar desem, yeri çizin. kompozisyonu. Pazar yeri kompozisyonu. Seni yani hiç bırak pazar yeri çizmemezler. Yani Reşat Eroğlu diye bir hocamız vardı. O çizdirirdi. Aslında pazar yeri oldukça Güzel. enteresan olabilecek bir konu. ...çok değişik şekilde yapabilirsin... Evet. Benim en sevdiğim kompozisyonlardan biz devamlı <gülüyor> çizerdik. Karakalem. Yani Bence e, belki biraz bilmiyorum bu sence bir körelme olabilir mi acaba? Yani şey yani... E, tabii e, <gülüyor> bu yani eğitimin bir şekillendiricilik gibi bir şeyi var. Bu bazen körelme şeklinde de etkisi ortaya çıkabiliyor ama e, bazı beceri ve yeteneklerimizin çocukluğumuzdakinden e, daha değişik olarak e, hayata devam ettiğini biliyoruz. Yani hemen hemen her çocuk çok güzel resim yapıyor. Yani bizim güzel dediğimiz şekilde, hı hı. hoş, sempatik ama e, büyüdüklerinde aynı e, etkileyicilikte resim yapmıyorlar. Bu bir yetenek körelmesi mi? Bir bakıma belki o yeteneğe ihtiyaç kalmıyor. Başka becerilerin geliştiği için bu şekilde de düşünülebilir. Yani hı hı. dil geliştirememiş ilk insanların mağaralarda yaptıkları resimleri düşünsene müthiş resimler var, çok güzel resimler var. <gülüyor> ee, tabii onları herkes mi yapabiliyordu yoksa özel e, o resmi yapabilenler diye bir grup mu vardı yani hiç kimse <gülüyor> konuşamadığı için mesela belli bir dönemde e, bu The English Patient'taki mağaradaki resimler falan <gülüyor> <gülüyor> e, gibi düşünüyor yani hani yüzenler falan vardı orada. hatırlıyor musun yok şeyi? hatırlamıyorum ee, ve o sebeple Bilmiyorum. Yeteneklerin hani sadece eğitimle köreldiğini düşünmek bana çok basit bir açıklama gibi geliyor. Tabi hoşumuza gidiyor. Aa, okula gitmeseydik biz ne canavar ve cevher olurduk ama. Peki yani bazı okulların şöyle iddiaları var ya böyle bu hayal gücünü yetenekleri biz şey yapacağız yani. Canlı tutacağız. Des destekleyeceğiz canlı tutacağız. Bu ne kadar gerçekleşebilecek bir iddia acaba? Yani herhalde gerçekleşebilir. Diğer yandan tabi bizim geçirdiğimiz eğitimin köreltici olduğu kesin. Ama sadece yetenekleri ve şeyleri değil de köreltme şöyle. Yeni e, ve farklıya kapalılık yarattığı için hı hı. yeni ve farklıya kapalılık sadece sana verilenle yetinmeyi e, sağlayıcı bir etkisi olduğu için Türkiye'de ve benzeri birçok ülkede yani Amerika'da da, Fransa'da vesaire bu tamamen bir şey hani düzene uygun kafalar nasıl oluşturulur diye bir kitap vardı gözlem yayınlarından fil tarihinde çıkmış orada yani bazen bir beyin yıkama şeklini alırsa eğitim o zaman köreltme şeklinde oluyor bazen köreltme de olmuyor sadece belli yeteneklerin teşviki şeklinde de olabiliyor yeteneğin ya da hayalciliğin teşviki derken belli şekillerdeki hayallerin sadece kabul edildiği bir sistem olursa o da öyle hı hı Tabii. Yani o yüzden ben yani e, hayalcilikle ilgili bir de şey var ya işte ütopyalar yani yaratabilmek insanın kafasında olmayacak şeyler düşünmek e, yani bunun olmayacak bir şey olduğunu bilerek düşün düşünen bir kişi açısından bu bence geliştirici bir şey olmayacak bir şeyi gerçekleştirmeye çalışmak iyi yani, midir kötü müdür? Yani olmayacak bir şey derken. E, yani şimdi şöyle örnek vermek istiyorum. Diyelim bu kitaplar, işte fantastik filmler, kitaplar. Bunlar Mesela sihir. Sihir. Bunların aslında gerçek olmadığını biliyoruz ama onlarla ilgili konular ilgimizi çekiyor. Hı hı. Yani biraz evvel diyordun ya bu bir oyalanma vesilesi, aslında, vesilesi oluyor. Çok fazla yaratıcılığımıza zaten bir şey katan belki yani bir şey değil. Hayalcilik aslında yaratıcılık farklı şeyler. Bence farklı. Yani hayalcilik yani bence çok güzel bir özellik. Ben daha hayalci olmak isterdim ama e, yani şöyle hayalcilikte bir avuntu da var hı hı. aslında hatta bazen hatta, yeterince ama, yaratıcı olmayı da engelleyici bir rolü işte de olduğunu düşünüyorum. Bence de düşünüyorum. öyle e, avuntu olarak bilen de bir şey ya, hı hı. hayalcilik. Yani hayaller Sanına yaratarak yani. hayaller yaratarak e, bir yaratıcılığı engellemek de mümkün çünkü yaratıcı olman bay biraz da koşulların zorladığı bir durum oluyor. Ee, yani bir şey eğer ama sen hayalinde bir çözüm bulursan içinde olduğun e, sıkıntılı ve acı verici duruma onun gerçek hayatta e, değiştirilmesini ve dönüştürülmesini e, önlersin. Bu e, birçok örneğin e, hayal kurudurucu var madde. En iyi örneği tiner. Hı yani tiner ciddi bir halüsinasyon yaratıcı. Ee, ve tinerci çocukların hani yerde filan yatarken yanından geçtiğimizde e, memnun mesut bir vaziyette olduklarını hani A ben geçenlerde geçenler diyeyim bir, bir yıl falan oldu herhalde. Ee, B oğluna yeni yeni yeni hayatta keşfetmeye başlamış birileri böyle havada birileri vardı aa çocuk çok mesut gülüyor baksana falan diye bir, bir kocasına gösteriyordu ee, yani mesut çünkü o anda orada değil başka bir yerde olduğu için yani öyle efendim bunun bir zararı var mı ee, bilmiyorum yani hayatı yaşamamış oluyor o zaman insanlar ama yani fazla fazla da kaptırmamak lazım yani kendi yani aslında gerçekle bağlantının çok fazla da kopmaması lazım o nedenle hayali yani bu kitaplar falan çok çok hoş şeyler gerçekten Gerekli de şeyler bence. Ama yapı olmadıklarını, bunların gerçek olmadığını bilmek hem üzücü ama bir yandan da e, avutucu demiş. Yani şey. avutuculuğundan yani öte o bir yanı var bence hayal kurmanın. Hayal kurarken e, kafanı kafanda çalıştırdığın sistemler... Aslında onu soracaktım. Ne oluyor acaba? Yani e, nöral mekanizmalar olarak bir sürü mekanizma harekete geçiriyor. E, ve senin e, bir sürü mekanizma derken özellikle düzenleme, organizasyon ve bellekle ilgili birçok mekanizmayı harekete geçiriyor. Oradaki nöral alanları canlandırıyor. Hayal kurma. Bu konuda yapılmış fmri çalışmaları vesaire var. Bu manyetik rezonansta yapılmış hı hı. görüntüleme çalışmaları. Hayal kurarken mesela diyelim bir şeyi yaptığının hayalini kurarken o şeyi yaparken ki beyin bölgelerinin büyük bir bölümü aktif vaziyette. Hı. Yani ee, o anlamda hayal kurmanın e, yaratıcılık, aynı beyin bölgelerini yaratıcı faaliyetler içinde kullandığını düşünürsen... Hmm. E, yaratıcılığa dolaylı bir etkisi Hı -hı. var. Yani yaratıcılıkta işine yarayacak pazuları, yani beyin pazularını, beyin kaslarını diyelim <gülüyor> bir şekilde geliştiriyorsun. Aman beyinde kas yok tabii bu arada... Açıklamada Bir Kas kafalı denen durumda olmamak açısından. Ama beynimizde yani hayal kurmak için kullandığımız bölgelerin yaratıcılıkta da yaratıcı faaliyet sırasında kullandığımız bölgelere benzer olduğunu gösteren birçok şey var. Yani hayal aslında gerçekten kopuk da tabii getirebilir. Diğer yandan gerçeği dönüştürmek üzere e, gerçeği hayallerimizdeki kadar güzel ve rahat yapmak amacıyla da kullanılabilecek bir e, araç diye de düşünülebilir. Çok mantıklı konuştum. Çünkü, bir de bir kişinin özellikleriyle birleştiği zaman o bir ürün çıkarabiliyor ya da içinde de kalabiliyor o hayaller ve işte neyse beraberinde Hayali hevesiz kursağında kalıyor insanlar ...heves diye bir şey var bir de ...heves, heves de çok önemli... ...iki kalas bir heves şeyi... Hı hı. ...yani e, aslında tabii bunlar gündelik dilde... ...kullandığımız daha felsefi ya da... ...sosyal terimler ama... E, ...bunların kesinlikle bir beyinsel bir altyapısı var... E, ...psikolojik anlamları var... ...ve gelişim açısından da çok özel... ...önemleri var... ...belki şey önemli... ...yani biraz yetenekleri ve hayali... ...desteklemek açısından... Bu tip malzemelerin ortalıkta çocuklarımızın içerisinde oyun, bulunması, oyun, oyun ve kitap Ama diğer yandan bence oyunlarla ilgili şeylere baktığımızda her şeyi hazır gelen evet, e, ve böyle bir takım e, yani oynanabilecek, üretilebilecek oyunların çok kısıtlı olduğu tipte oyuncakları ve oyunları ben çok sevmiyorum. Hı hı. Ama e, bir malzemenin birden çok amaçla kullanılabileceği gerçek amacı dışına bambaşka şekilde kullanılabileceği durumların oyunların çok daha anlamlı olduğunu yani bir tahta parçasını bazen bir kılıç bazen bir at bazen de bir tahta parçası olduğu bir oyun devamlı saçını taradığın bir Barbie bebekten daha bence münasip şeyde herhalde bugünün sonuna geliyoruz galiba şöyle değil mi Bizim bu e, bize sorular, katkılar ve görüşler için lütfen Doktor işareti Güzel Günler kullanın elektronik posta Doktor Güzel Günler Ayrıca açık radyo ve mekanında da hı hı. E, bu şeyleri e, programımızla ilgili içerikleri güncellemeye içerik. çalışıyoruz. Belki bu konuyu ayrıntısıyla e, tiyatro ya da işte e, işte yazıcılık arkadaşımızı ar henüz yani. aramadım ben. Olsun. Ama çağıracağız evet. bir tiyatrosu çağıracağız. <gülüyor> onlar da belki bu konuları da tekrar öğrenebiliriz. Tabii onlar herhalde bizden daha e, hayal gücü geniş oldukları için gidip doktor değil tiyatrocu ya da yazar oldular. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Tamam. Herkese Şimdilik. güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.